الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين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 İman dersinin 163. dersindeyiz. İman dersinde imanın rükunlarındaydınız. Orada da 5. rükundeyiz. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe imanda da küçük şartlerdeydi. Kıyamet gününün küçük şartları. Küçük şartlerde de zuhurul fiten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamet bir Fitneler aşikar olur, ortaya çıkar. Bundan önce dört fitne işledik. Bugün beşinci fitnedeyiz. Beşinci fitne nedir? Zuhurul <gülüyor> Havaric. Haricilerin ortaya çıkışı. Harici nedir? Nasıl çıktılar? Tarihleri nedir? Hazret Ali nasıl bunlardan tahammül etti? Nasıl bunlardan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 İhtilaf çıktı. Nerede çıktı? Bir cemaat, bir grup cemaat Hazret Ali'ye karşı geldi sefer. Sanki Hazret Ali'den daha iyi dini biliyorlar. Hazret Ali hata yaptı dediler. Karşı geldiler ona. Hazret Ali ile savaş açtılar. Savaş oldu burada. O savaşın adı neydi? Nehravan Savaşı. Hazret Ali Önce Hazret Ali niye karşı geldiler? Dediler, sen nasıl hakemliği kabul ettin? Sen hak halifesin. Onlar boyun eğmeler lazım, üzerlerine gidesin son damlaya kadar bunların biz yan boyun eğerler yan kan dökeceğiz. Bir de anlaşmada Hazret Ali'de anlaşmada dediler işte bu anlaşıyor. Emir el-mu'minîn Muaviye Şamk valisi Maaviye, hayır dediler biz Ali emirül seni beyat etmemişiz Ali ile arasında bir anlaşmadır dediler. Hazret Ali de iş burada takılmasın diye kabul etti. Bular dediler nasıl olursan kabul edersin. Önce nasıl olur sulhu kabul edersin. ikinci nasıl olursan kendi adını Emir Allah seni emirü'l-mu'min sen o addan Ceri verdin. Bu şüphetlerle ne yaptılar? Hazret Ali'ye karşı geldiler. Hazret Ali bulara camide Hazret Ali camiye girerken Şimdi buların sıfatlarına geliriz. Ama ben buların sıfatlarını şimdi Hazret ile ne yaptığını size anlatırken gözünüzün önüne koyun bu gündeki hariciler Yen harici zihniyeti nasıl devrenir? aynen gidiyor zincirleme. Hazret Ali camiye giriyor, kendini bilmez Bedevidir belki. İçi ayet okumuş, Hazret Ali konuşur can Hazret Ali sözün neyle cesur? La hukma illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır.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 Hak bir kelimedir ama batıl istenin onunla. Yani olabilir insan güzel bir ayeti batıl yerde kullanır. Hak kelimesini batıl yerde kullanır. Kelime tu hakkın uride bi'e batıl. Ondan sonra Hazret Ali dedi gelin bakın nedir mesela? Dediler böyle işte niye sulh kabul ettin? Hazret Ali dedi Allah subhanu Teala içi karı koca İhtilaf ederken ha bir hakemle bu taraftan kız tarafından bir ayette geçtiği gibi bir hakem eee erkek tarafından birden de hacem olsun içisinin ortasını bulsun. Vesulhu hayır ayette geçtiği gibi sulhu ta E bu karı koca arasında yen de ticarette Allah Teala hakem kılmayı Emre diyor, Müslümanların kanında Hacem nasıl kabul etmeriz? Bular diyorlar olmaz, biz daha iyi anlarız. Sonra Hazret Ali diyorlar ki, sen nasıl adını sildin? Sen Emirül Mu'minisin, niye dedin sildin dedin Ali bin Ebi Talip? Ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suluhi Hidaye'de Muhammed bin, Muhammed Rasulullahı sildirdi, Suhaib bin Amr'u. Kureyş'in şeyi e, elçisi dedi biz seni muha Resulullah kabul etmiyoruz. Eçsek niye savaş ediyoruz seninle? Yaz Muhammed İbni Abdullah Resulullah da sildi onu. Hatta Hazret Ali orada silmem diyordu. Nasıl ben silim Resulullah'ı? O zaman genç. Resulullah ummidir. Okup yazarlığı yoktur. Nerede yazılır ben elimle siledim. Elini getirdiler. O yazın üzerine kendi eliyle sildi o yazıyı.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 Ganimet gelirken onlardan sizi mahrum edemez etmeyiz ne kadar bizimle savaşıyorsanız. Savaş açtınız biz size baş, biz size savaş açmayı başlamayız. Bunlar ikna olmadılar. Ondan sonra gittiler. Haruret'te toplandılar. Biz mantıkadır Bağdat'a yakın. Küfa'nın üzerinde Bağdat'a yakın bir yer orada toplandılar toplandılar, başladılar kamp kurmaya. Hazret Ali'ye karşı. Ondan dolayı Hazret Ali İbni Abbas'ı gönderdi bunlara. İbni Abbas girdi bunların kamplarına. Girerken dedi Allahu Ekber. Ne oldu yanlarında dediler ya İbni Abbas. Dedi Resulullah vallahi bunlardan bize haber vermiştir. Dedi bunların kamplarına girdim arı gürüntüsü gibi ibadet sesi arı gürüntüsü gibi Kur'an okuma sesi geliyor. Gece gündüz namaz kılıyorlar. Resulullah dedi ki İbn-i Abbas bize, siz o kendi namazınızı, kendi ibadetinizi, oları gördükçe sizi kendinizi küçümsersiniz. Biz kimiz bunların yanında? Ama namazları başlarının yukarı çıkmaz. İbadetleri kabul olmaz. Neden? Çünkü matot üzerine değiller. Doğru yol üzerinde değiller, Resulullah'ın yol üzerinde değiller, Muhammedi yol üzerinde değiller. Bunlardan gitti, tartıştılar. Sayıları da on bin tene yakın olmuş. Hazret Ali'nin ordusundan ayrıldılar bular. On bin tene, Nehrawanda şeyde, ee, Harura tarafında toplandılar. Ondan sonra İbni Abbas bulardan oturdu. Hoş geldin ey İbni Abbas. Bak ey meselen alim, ey efendimiz, ey hoca. İbni Abbas hoş geldin, niye geldin? Böyle kaba. İbni Abbas geldi, dedi işte beni halife gönderdi. O halife kendisini kabul etmedi. Kendi adını hilafetten sildi. Oturdu dedi şübheniz nedir? Oturdu olardan tartıştı. İşte bu türlü dediğim gibi işte niye haçam kabul etti? İşte niye kendi adını sildi? Bu türlü meselelerden hüküm Allah'ındır. İnil hükmü illa lillah la hükme illa lillah diyorlar. Hüküm Allah'ındır. Nasıl olursan adamları kabul edersin haçam kılsın. E Allah'ın hükmünü kim canlandırır? Yine adamlar canlandırır, alemler canlandırır. İbni Abbas orada oturdu, tartıştı oğlardan, akli seviyelerine indi, cevap verdi olara, Bir kısmı iktina etti, o kampı tercih ettiler. Bir rivayette 2000 bin teneyâhûn. O kampı tercih etti. Ondan sonra bunlar toplandılar. İbni Abbas döndü bunlardan. Hazret Ali de üç şart üzerine dediler: Siz bizi savaş atmayınca biz size savaş atmarız. Çünkü Müslümandılar bunlar. Namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar ama hak halifeye karşı çıkmışlar. Bunlar bu şerte kalmadılar. Hakkılar ne yaptılar? Bir daha ileri gittiler. Tabi buların, bunları kim yönetiyor? Herhalde şeytan. Baş düşman. Bunları bir ileri götürdü. Madem halife size sataşmıyor, hadi siz bildiğiniz gibi Allah'ın emrini yer üzerinde uygulayın. Bu sefer kalktılar, atrafa saldırmaya başladılar. Ne yapıyorlar? Her çeşit kuruyorlar. ama imtihan ediyorlar. Bakın, dikkat edin. imtihan ediyorlar. Bir Müslüman geliyor, sen Ali hakkında ne düşünürsün? Mavi hakkında ne düşünürsün? İmtihan ediyorlar adam. Eğer istediklerine göre cevap verdi, tamam sen musulmansın geç. Eğer vermedi öldürüyorlar onlardan. İmtihan ediyorlar. Ondan sonra bir gün e, Abdullah İbni Habbab İbni Erid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 Bize göre bunlar çafirdiler. Çifir, çafir oldu bunlar. Dinden çıktılar. Olur mu o da dedi. Nasıl olur bunlar sahabediler. O zaman sen sen de kafirsin. Abdullah evlerini öldürdüler. Hanımı hanımı önlerine çıktı. Savunsun kocasını. Nasıl öldürüyorsun Allah'tan Korkun Allah'a davet ediyor bunları. Bunlar da hanımını bile karnını yırttılar. Hamile ya, çocuğu öyle çıktı dışarı. Bu gitti haber Hazret Ali'ye. Hazret Ali bir gözü gönderdi. Gidin bakın, baktılar olay tamamdır. Dediler, Hazret Ali dedi, bunlar artık hak ettiler. Adalet kılıncı üzerlerine kalkma Hazret Ali ordusunu topladı, buların üzerine yürüdü. Şimdi Hazret Ali Sıffin Savaşı'nda, Cemel Savaşı'nda ne yapıyordu? Hep elini birbirine vuruyordu. Keşke 20 sene önce ölseydin bu günleri görmeseydin. Neden? Ki hak sahaba, Müslüman toplumu birbirinden kavuk ediyordu. Üzülüyordu. Ama bunları savaşırsan ilk önce kılini sallayıp gidiyordu. Yüzü gülüyordu. Neredeyse ravi diyor ki sevinçten ruh çıksaydı o zaman derdim Hazret Ali'nin çıkacaktı. O kadar seviniyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Bunları öldüren kıyamet gününde Allah'ın indinde büyük ecir var. Hariciler. Burada nehravan Kufa'nın üzerinde, Kufay'dan Bağdad'ın arasında bir yerde Nehravan 38 senesinde oldu bu savaş. Olar 10.000 bine kusur Hazreti Ali'nin ordusuna karşı. Hz. Ali'nin ordusundan el bir el sayısı kadar sahabe ölmedi. Ama onlardan binlerce öldü. Bu neye delalet eder? Hak tarafı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 mallarını almayın. Çünkü bunlar Müslüman. Ama cahilliklerinden karşı çıkmışlar. üçü bizi katletmişler. Bağiydiler. Bu konuda. Kadınlarını getirdiler. Ondan sonra gönderdiler her aşiretini. aşiretine. Ondan sonra ee bunları tutuyordular. Tövbe'ye davet ediyorlar. israr etti. Alıp Mahpushaneye atıyordular oları. etmedi, tobe etti, salırdılar. oları. Tabi birçoku da yapıyordu. Ondan sonra salırdılar gidiyordu. Büyükleri kaçtı. Bir kısmı Kurasan'a kaçtı. İran tarafına. Bir kısmı da Yemen'e. Ondan sonra başladılar. Bu fitne çıkmaya. Hazret Ali zamanında, elhamdülillah, dağıldılar, yok oldular. Ondan sonra şevkeleri, yani kuvvetleri ne oldu? Kırıldı.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 O zaman ne olur? O konu da harici oldu. İşte Hazret Ali'nin sevinci nedenidir? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberlerden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş çok hadiste neredeyse mitevatir haline gelmiştir bu hadisler. Hatta 30 hadisten daha fazla var hariciler.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 bir tane böyle aynen civa gibi nasıl bir cıva böyle ayrı böyle bir yana gider su su, su cıva suyu var böyle birden ayrılır aynen böyle birden bir topluluk Müslüman topluluğundan ayrır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bula, bu ayrılanı bunları kim öldürür en hakka yakın olan taifa buları öldürürler midir en hakka yakın olan Taifa Hazret Ali'nin Çünkü o zamanda çi tayfa vardı. Hazret Muaviye'nin tayfası Şam'da bir de Hazret Ali'nin tayfası Irak'ta. İşte hakka yakın olan öldürür. Ondan dolayı Hazret Ali savaşı açtığında haricelere yüzü gülüyordu. Hazret Ali'nin ordusu hepsi gülüyordu. Canı gönülden savaş ediyorlar. Aynen sen ki nasıl bir dene çafir savaşına gider cani gönülden aynen gidiyorlar. Neden? Çünkü Resulullah'ın emri var. Nasıl emri var çafirleri öldürün? Böyle emri var muharicileri öldür Onun için diyorlar elhamdülillah biz hak üzerineyiz. Hak üzerine olduğumuz için ne oldu? Külere gidiyorlar. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seyakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'un al-Qur'ana la yajawiru halaqim mihm Yani Kur'an'ı benden sonra ümmetimden bir kavim gelir ki bir topluluk Kur'an'ı öyle çok okurlar ki ama boğazlarından yukarı gitmez. Yakhrucuun min ad-dini kama yakhrucu's-sathmu min ar-ramiyyah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 Resulullah diyor, çıktıktan sonra bir daha dönmezler. Hum şerrül halki vel halikati. Hadis, Müslim rivayeti diyor. Yine. Her iki hadisidir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktıklarından dolayı? Diyor bunlar, şerrül halki. Allah'ın yarattıklarında mahlukatta en şerrleridir. Vel halikati, bütün yarattıkta en şerrleridir.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 bütün cehennem de yedi kattır. Bütün yananların irini, cerahati, pisliği o ataşı, azabı münafıkların üzerine gel. Neden? Münafıklar önce kafirdiler. İkinci sağ gösterip sol vuruyorlar. İslamız bizdiler. Hakikatte kafirdiler. Ondan dolayı Resulullah ne diyor? Şerrül halki ve Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste daha o da dedir. Seyahrucu kavm fi ahir zamanda yani akhir zaman ne zaman başladı? Zaten Resulullah dedi ben gönderildim, akhir zaman sayacı tıklamaya başladı. Benim bir esetimden aldık biz küçük şörtlerde. Diyor ki benden sonra yani bir kavum çıkar. Sifatlarını veriyor. Nasıl tanıyoruz bular xavarcıdır? Bir hu huduta o yaşları genç, yani gençler, tecrübesizler. Şufhâi, şufhâu âhlâmın, kurdukları umit fikir, düşünceleri sefihtir. yani aşağıcid, aşağılıcıdır. amellerine göre. Yequluna min hayri kavli'l beriye. Ağızlarındaki delilleri en güzel kavlin sahibinin delilidir. Yani Kur'an Kur'andır. Delilleri Kur'andır. Gelirler sana karşı Kur'an'ın hiczet ederler. La la yecavi la yecavi la İmanları boğazlarından yukarı geçmez. Yamruqune mine'd-dini kemâ yamruqu's-sahmu miner Ok yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Burada anlattı Resulullah. Cend hariciler cend olurlar. İçlerinde alim olmaz, yaşları cent Kurdukları fikir süfaha ve ahlam nedir? aşağılı yani aşağı aşağılı yicy fil fikirleri var. Yani Müslümanlara çafir derler, öldürürler. Tamam mı? Ondan sonra delilleri de Kur'an'dır. Bu sıfatlarıdır. Sonra dinden çıkanlar, o yay, yay oktan çıktığı gibi. Sonra bunların hükmü veriliyor Resulullah tarafından. Fe aynema lakeytumuhum faqtilû Buları nerede buldunuz? Öldürün. Demedi bunları şey verin. buları öldürün. Tabi Resulullah dersen öldürürken bunu bize kim canlandırır? Resulullah'ın telebesi. Hazret Ali. Bunları hemen gördük. Bir tane çı çı çıktı karşımıza hariç hemen öldürmeriz. Neden? Çünkü cehalet ve hazrettir. Hazreti Ali bunu uygularken ne yaptı olara? hüccet kalktı üzerlerine. Siz başlamasanız biz başlamarız. Öldürün bunları. Fe inne fi katlihim ecren limen katalehum yawm al-qiyamah. Büyük bir ecri var. Çin bunları öldürse ne zaman kıyamet günü. Sonra Abdullah İbn Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yenşe uneşmun benden sonra bir töreme tören. Yakraunal Kur'an la yuja vezu taraqihim. Boyunlarından yukarı çıkmaz. Kullama kharaca karnun kuti'ah. Bular her dönem çıkallar. Sonra İbni Ümar diyor vallahi duydum Resulullah Bular her dönem çıkallar. yirmi sefer bunu tekrar etti. Bunlar her dönem çıkallar. Bunlar her dönem çıkanlar. Bular her dönem. Yani kökleri buların kesilmez. Ne zaman kesilir bunlar? Onu da haber verdi bize Resulullah haricilerin kökü ne zaman kesilir büyük efendilerini bulduklarında imamlarını bulduklarında o da şimdi hatta yahruca fi <fî> arizihimul deccal deccal çıktığında o zaman olar nedir deccal bular nedir imamları deccalden beraber Çıma karşı geliler mehdi karşı gel. Hazret Ali'nin torunu geliler, bak Hazret Ali'de çıktılar toruniden bitajlar. Bu böyledir. Evet, bu haricilerin nedir tarihidir. Ama ne zaman çıktılar ilk Fikir olarak, fikir olarak, hakiki olarak ne zaman çıktılar? Cemaat oldular, imama baş kaldılar, Hazret Ali. Sıffinden dönüşünde Nehraman Savaşı'nda bu belli oldu. Ama bunlar ne zaman hakiki çıktı? Bunlar Resulullah'ın zamanında çıktı. Biliyorsunuz o bedevi geldi. Ya Rasulallah idil. Resulullah dağıtıyor. Ganimet dağıtıyor. Bir bedevi geldi. Gözü böyle çukur. Saçı bulaşık. He? Geldi. Kaba. Resulullah'ın bir rivayette buradasını çekti. Buradayı şerifini çekti böyle. Böyle şiddetten çekti, iz bıraktı. Bazı rivayette başka vakıada Resulullah konuşurken ey Muhammed adalet yap dedi. Burada da dedi ey Muhammed adalet yap. Sen adalet yapmıyorsun. Vay hak dedi. Kahrolası ben adalet yapmazam. Yer üzerinde kim adaleti yapar? Hatta bir rivayette Hazreti Ömer bir rivayette diğer muvkiada Hz Halid. Ey Resulullah. Hazret Halid diyor, Hazret Ümer diyor ya Resulallah, bırak bu münafıkın boynunu vuruyor. Yok diyor, bırak onu, Verin gitsin. Gittikten sonra Hazret Halid'de, Hazır Halid'te bir rivayette hutbada diyor ya bırakmam bu münafıkın boynunu vururum diyor, hayır. Belki bu namaz kılıyor. Namaz Müslümandır. Gördük Hazret Ali bunları tekfir etmedi. Öldürmedi de. Neden? Hakkı kendileri şeyleri ne olsun tecavüz etsin. Ondan sonra Hazret Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları ciddikten sonra Arabi diyor ki bunun belinden öyle bir kavim çıkar. Cents Kur'an çok okullar. He? Böyle yaparlar.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 Yerine göre caiz değil. Çünkü hariciliğe benzemektir. Umre, haç haricinde olmaz. Ne bir sahaba ne Resulullah umre, haç haricinde hiçbir zaman başına ne vurmuş? Jület vurmamış, kazmamıştır. Onun için İmam Ahmed'in bir tane geliyor karşısına. Niye kazdın bacın diyor. diyor. Öyle uygun gördüm yani hoşuma gitti. Kazma diyor. Haricilerin sıfatlarından Harici de mekruhtür. Membuzdur, şeytanın adamıdır. Nasıl benzersin hariciye? Tanatdo'y. Yani haddi aşma. Tecavüz etme. İsafsızlık. Bunlar hepsi nedir? Sifatlarıdır. Hariciler. E gördük kimiyle yaptılar bunu?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 Diyor ki El-Havaricu Kilab-u Ehl-i Hariciler diyor Ataş ehlinin köpekleridir. i̇bn Maced'e geçiyor. Hasan'dır. Hadis. Atlarını da vermiştir. Eydir harici nedir? Niye bunlara harici dediler? Çünkü bunlar huruçtan o alınmış. Huruç nedir? Çıkmak hariç Karaca Yarucu huurucan Arapça'da Karaca çıktı Yahrucu bu çıkıyor Hurucan çık böyle çıktı neden çıktı yaydan okun çıktığı gibi çıktı neden çıktılar bu min emine din dinlen çıktılar burada din kasıt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 Resulullah'ın sözünün önüne ne getiriyor? söz katıyor. Resulullah'ın sözünü tenkit edebiliyor. Bunu kim etti önceden? İblis babaları. Kim etti? Allahu Teala'yı. Allah Teala'ya Teala secde dedim Ben nasıl yapayım? Beni ataştan, güçlü maddeden, bu topraktandır. Nasıl ben güçlü şeye secde yapayım? E aynen bunlar da Resulullah'a bile karşı geliyor.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 Allah Teala Cibril Aleyhisselam'a vermiş, Cibril Aleyhisselam Resulullah'a vermiş, Resulullah da ashabına vermiş. Ashabtan da elden ele alimlere, varislerden bize gelmişti. Bunlara göre hayır. Resulullah'ın paketini biz alırız. Aklınız var, biz de bir şeyler ekleriz. Yine de e, içinden çıkartırız. Tabihi ve hasen var. Şey şey. İtikadi bir terim var. Güzel ve çiliçini kim belirletir? Şeriat belirletir. Şeriat peketi. Bunları aklımızdan biz belirledir. Geleceğiz bunlara inşallah. Bu sifatlarıdır. Birinci sifatları cehennemin çöp köpeydiler. Neden? Çünkü Resulullah demiş buları öldürün. Çünkü dinin adına dini bozuyorlar. Nasıl münafık İslam adına arkadan İslam'a uğruyor? Bunlar da din adına, Allah adına, Kur'an adına ne yapıyorlar? İslam'ı hançerliyorlar. Bu bir sifatları. Bir de bir alim diyor ki cüncelde de bunların çöpekten güncel e, hayatta da e, çöpekten bir sifat var bunlarda. Çok ses getirirler.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 Maaviy Ali hakkında. Vallahi diğer ben hiçbir şey demiyorum. Niye? Aklın yok mu? Yo ben diğer Müslüman değilim. Ben Hristiyanım. Oo Hristiyan mısın? Allah bize emretmiş. Sana zimmisin, iyi bakacağız. İki tene ekip vererler bunu yerine kadar sağlam bekçilik edin gönder onu yerine kadar. Gördük mü? İşte alemler demişler. Hatta rivayette var Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem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 Zahiren görsen ehli takva görünürler. Bakıyorsun harici çok ehli takvadır. Giyiminde, kuşamında, ha? İbadetinde hatta sahabeyedür siz kendinizi küçük düşürürsünüz oların önünde. Ha İbn Abbas diyor ben girdim kampa arı yuvası gibi fısıltı var. Her Elçiş orada Kur'an okur, o gece namazda kalkıyor hem de şiddetten kendilerine hiç affetmezler. Şiddetle Allah'ın emrini tutmakta. Hatta ifrat etmişler Allah'ın emrini tutmakta. Bu da bir sıfatlarıdır. Bir sıfatları da dinlen çıkarlar. Resulullah dedi yay gibi bir sıfatları da Müslüman hak tayfa bunları nerede görse öldürürler. Bu sıfatı da kim vermiş bize? Bu izni Resulullah vermiştir. Hariciyi öldürmek sevaptır. Ama kim Müslüman kavga etse muhakkak onun neyi var, Vabali var. Onun için eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıfatları bize bilindirmiştir. Biz şimdi haricilerin sıfatlarından bildik bulalım. Şimdi bir de gelenin bunlar paketlerinde ne var? Usullarında ne var? İnançlarında haricilerin. Haricilik paketi nedir? Buları bilerin biz o paketler bize işlemesin. Kim sıfatlarını bildik, sıfatlarından uzak olacağız. Bir de bunların usullarını bilerin. Birincisi Kim olana muhalefet etti onun kanı onlar için halaldır, onu öldürürler. Bu bir. Bak hazret Ali'ye muhalefet ettiler çendileri. Öldürdüler Müslümanları. Savaş açtılar Müslümanlar. Hatta Hazret Ali geldi. Ne kadar Musa'mı çardı. Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi dedi kim Abdullah İbni Erit'i öldürdü? Abdullah İbni Hubeyb Hubey, Habbabi Abdullah İbni Habbabi İbni Erit. Kim öldürdü bunu? Ne dediler teç Hepimiz öldürdük. Meydan okuyuları. Mesela geliriz, mesela polis bir tanemizi arıyor. Şimdi içinizde Abdullah, hepimiz Abdullah'ı var mı? Hepimiz öldürdük dedi. Yani ne yapmışlar? Suçu üstleniyorlar. Yani Müslümanlara meydan okuyorlar. Kanınız bize halaldır diyorlar. Hüccet hepimiz, yani biz hem fiçiriz. Onun için bunların bir sıfatı nedir? Muhaliflerinin kanları onun için halaldır. Bir günde de bu var mı?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 Ondan dolayı bunlar her musulmanı öldürmeler nedir bunlar için? Ey hoştur Bu birinci. İkinci yani musulmanı öldürmekte göz kırpmazlar ama çafiri öldürmekte yüz tane mahane bulurlar. İslamiyetin hakikatini kafiri öldürmekte ne yaparlar? Kullanırlar. Hüccet kahalım bilmem ne yaparım. Evet. ikinci meseleleri kebireyden tekfir ederler. Yani bir büyücünah işledin, sen kafir oldun. Asıl da büyücünah işledin, tövbe etmedin, böyle gittin o bir tarafa sen ebedi ateştasın, diyorlar. Halbuki ehl-i sünnet itikadında bir tane zina üzerinde olsa, içki üzerinde olsa muahhiddir. Ama gaflete gelmiş o işi kalmış Allah'a. Allah istese affeder, istese ateş atar. Ataşa atsa da bile tevhid üzerine ölmüşse, namazı var ise onu olur. Allah onu affeder. Hakkını alır ataştan nasibini ondan sonra cennete gider. El sünnetin itikadı budur. Bunlar hayır. Madem bir büyük işledin, Allah'ın vaadi haktır. İşledin bitti senin işin. E nasıl bir Müslümanları öldürsüler İşte bu meseleden dolayı. Nasıl öldürsün bir Müslümanı? Muhakkak bir şey bular. Bir kaida kurmuş şeytani bir kaida Madem büyük günah işledi, katil olur. Evet. üçüncü Emir bil ma'ruf ve nedir? Büyük bir kaidedir ehli sünnette. Eylığa çötülükten kötülükten nehyetmek. Bunlar ne diyorlar? Bu kaideyi kimin zıddını oturtuyorlar? Bu kaideyi kendilerine. Yani kendi paketimizde biz bu pakette emir bil maruf ve nehy al munkar ederiz. Kendi paketimizde. Şeriat paketine değil. Ehli sünnette Allah'ın emri şeriat paketinin emrini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 Allah'ın hükmünü, hin hükmü illa lillah. O hüküm illa lillah. E, e, e, e, hüküm lillah. Değişik şeyleri var, mustalahları var. Yandadır. Bunu yanda nedir? Bu paketi emri Bunun üzerine uyuyoruz. Ondan dolayı hak halifenin üzerine çıktılar. Çünkü emir bil marufu tercih eden olara göre cahil olur. Bize göre ne diyor? "Mera amin kumun karanfili uyguru Bir münceri gördün elinle yapamıyorsan dilinle yapamıyorsan kalbinle. Bu da imanın en zayıf noktası. Olar hayır, Yapacaksın. Yapmasan imanın en zayıf noktası değil, imanın gider. Gördük mü? Ne kadar yanlıştılar? Bu şeyi onun için muhaliflerini ne yaparlar Kital ederler?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 Sen bize uymadın, hakiki mümin değilsin. Nasıl gece mi namazda kalmaz hakiki mümin? İbrahim dedi ya kardeşim, gece namazı sünnettir, ferz değil. Olmaz. Kurallarımız bizim katıdır. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarınızı, kendi namazlarınızın yanında ne yaparsınız? Küçümsersin. Onun için ibadette ifrat ederler. içtihadi ifrata kullanırlar. Yani aşırı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 fıkıhta zayıftır Çünkü fıkıhta kim güçlü olur? Kim alimlerin dizinin altında otursa elim talep ederse. Bir de bularda bir sıfat var. Gurur. Gurur var bularda. Taali, yükseklik var. Biz her şeyi biliriz. Alimleri bile beğenmezler. Biz biliyoruz derler. Gururludurlar. Biz hak üzerindeyiz. İsrail Evet. Ondan sonra yedinci matotları, bunların bozuktur zaten. Matotları bozuk olmasaydı bunlar raydan çıkmazlar. Ehl-i Sünnet rayından çıkmazlar. Matotları bozuktur. Menhecleri de helal var. Sağlam değil. Neden? Çünkü Resulullah'ın yolunu kaldırmışlar, kendileri bir yol koymuştur. E bugün de şeriat paketini kaldırıp layık bir paket koysak ne diyoruz? Bu yanlıştır. Çünkü bu insanın ürünüdür. Ama bu Allah'ın ürünüdür. Allah'ın emridir, paketidir. Bunun da olmaz, onun da hatı olabilir. Delil de bak e, insanın paketi yer üzerinde e, biz İslam memleçetinde yüz senedir, diğer yerlerde daha fazladır. Ne oluyor? Hep zulüm gitmiş ama adalet şeriat peketinde asr saadet ve devam etmiştir. Bular ne yaparlar? Buların matodlarında yanlışlık var. Buların matodları bir tekizinci asasları bunların Kur'an'ı tazim ederler. Kur'an'ı yüceltirler ama sadece Kur'an'la da yetinirler.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 Hadisten, alimlerden ne yaparlar? Hiçbir zaman amel etmezler. Hadislerle, alimlerin rivayetleriyle amel etmezler. Neyle amel ederler? Kendi görüşleriyle, kendi aynışlarıyla. Üçüncü, Kur'an'ı da şey, pardon, 10. Kur'an'ı batıl, batıl tevillerle kendi paketlerine zorlarlar. Bakın haricilerin bütün durumlarına, kendileri, kendilerine göre Kur'an'ı ne yaparlar? Tevil yaparlar. Bir de bir sıfatlarından, motorlarından bakarsın bücün burayı üzerine diler, yarın hemen çabuk değişirler.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 her şeyde aşırıya giderler, her meselede aşırıya giderler. Yani orta yol olarsın yoktur. Hep aşırı meselelerde e, ilerlerler. Bugün de de bakırız arkadaşlar, haricilerin durumu aynedir. Eydir bugün de harici dedik var mı? Var tabii. Resulullah dedik derceler kadar devam eder. Ama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 Bugünkü maalciler haricidiler. Adam sünnete itibar etmiyor. Sonra ee, ne dedik biz? Ee, çok ibadatları var. Çok ibadatları var. İbadata önem verirler ama ibadatı düzgün yapıyorsun, yapmıyorsun. Sünnete göre mi değil mi? Bütün bu fikirde harici fikri var mı? Var. E bakıyorsun, tasavvuf ehlinin aşırı gidenleri aynen fikri taşıyor. Harici fikrini. Nasıl taşıyor? Ha? Nasıl taşıyor? Bidatle ibadet ediyor. Her şey şiddet almış, ibadet almış, tevekkül ediyor, aşırıya gidiyor her şeyde Bu da harici fikri. Bakıyorsun adam aklı mantıktan şey yapıyor. Hariciler akıllarıyla dedir seçerler. Bu doğrudur, bu doğru değil. Akıllarıyla İbn Abbas diyorlara ben size söyleyeyim bir ayet nerede indi? Hepsini biz biliyoruz Kur'an nasıl indi? Resulullah ne dedi? Biz bunları size daha iyi biliriz. Ama bunlar lühay bizim dediğimiz dediktir. Ne diyor akıllarını katıyorlar. Bugün de akılcılar var mı ümmette? Var. Adam her şeyi aklına göre. Bu akılıma yatmıyor. Kabih Hasan dedikçe bu uygun değil İslamiyet'e inkar ediyor. Mehdi yoktur. Uygun değil. İsa Hazreti ise aleyhissalatü vesselam inmez. Allah Subhanahu ve teala yarın ne olacağını bilmez. Kimiyle evlenirsin bilmez. Bu nedir? Akıl de. Akıl ürünü de. Bunda haricilik var mı? Var. Karşı tarafı kanını halal kılmak. Bugün de var mı? Var. Hatta mucahit gruplar da var. Adamlar bir araya toplanıyorlar. Yan bize uyacaksınız yan kanınız halaldır. Bizim Irak'ta da oldu bu. Gruplar birbirlerini öldürdüler. Bu harici zihniyette aynı. mucahit mücahit öldürdü Amerikan'da. Eyvah zil takıp oynadı. Bundan daha iyi iş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 Velev ki o paketten bir şey bize bile yansımasın. Zerali var. Cehenneme ehli oluruz. Dikkat edelim. Evet. Bunu dersi bitirmeden önce İbni Hacer'ın güzel bir sözü var burada. Fethül Bari'de 12. ciltte hariciler üzerinde konuşuyorsun diyor. عظم البلاء بهم وتوسعت في معتقداتهم الفاسده دور مصيبه onlardan çok aldı fasit inançları fasit metodları öyle yayıldı ki hatta bunlar bir yere hacim olanlar da rejimi fı iptalü rcmü rejim rejim ne diyoruz taşlama. taşlama muhsan evlini taşlamanı iptal ettiler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 Yemekçi akıllarına uydular. Sonra İbni Hacer devam ediyor. Feth'il Berda. Ve kata'u yâdil sâriki minel ibti. Allah Teala Kur'an'da ne diyor? Hırsızın elini kesin. El nedir? El buradan, Burada hepsi eldir. Gerçek buranın bilektir, burası bilektir, burası nedir? Ducca'da. Kol, bilek, burada pinçe. Ayrı ayrı yerleri var. Ama bu eldir hepsi. Hırsızın elini kesin. Ama sünnet gelmiş demiş, sünnette Resulullah elini keserken demiş, hırsızın elini bilekten kesin. Ve kendisi de buradan kesmiş. Bunlar sünneti almıyorlar, Sünnete itibar etmiyorlar ki. Ne diyorlar? Hırsızın elini kesin. Kalktılar hırsızın elini buradan kestiler. Bu tarihte var. i̇bn Hacer naklediyor. Sonra ne diyor? Ve avcebu salata alel ha'idhi fi hâli haydiha Allahu Ekber <gülüyor>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 He? Bak İbni Hacer burada diyor. Ne diyor? Hayz halinde kadına derler ki sen namaz kılabilirsin. Evet. Bak İbni Hacer Fethülbari de bak. Arapçasına bakın. 12. cilt 296. sayfa. Zannetmeyin bugün de bunlar bunu canlandırıyorlar. Kendi ceblerinden getirmişler. Şeytan baba. Babaları o zamanda da var, bu zamanda da var. Cennetten başlamış bu savaş. Kıyamet Deccale kadar devam eder. Resulullah haber verdi ya. Ne yaparlar? Hayızlı kadına, 13 üç geldi." dedi Hazret Ayşe'ye. E, e, ya umul müminin dedi, e, "Hayız oldum. E, namaz kılabilir miyim?" Dedi "Ahururiyetin e, anti. Sen hururiyesin. Hururiye nedir?" o semtayı toplandılar Hz. Ali zamanında. Anlatabildim? Çünkü bunlar meşhuriydi sahaba zamanında. Sonra devam ediyor İbn-i Hacer Askalani Rahimallah وَكَفَّرُوا مَنْ تَرَكَ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفُ وَنَّهَنِ الْمُنْكَرُ وَاِنْ كَانَ قَادِرًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَقَدْ اِرْتَكَبَ كَب۪يرًا Diyorlar ki bir tane emir bil ma'rufu terç etse, eğer gücü yetirse terç etse çafir olur. Eğer ter gücü yetmiyorsa ne olur? Böğüc bir günah işlemiş olur. Nereden getirdiniz bu fıkhı Resulullah? Apaçuk gecesi gündüz gibi açıkladı. Gücün yetti elinle değil dilinle değil kalbinle bu da imanın zayıf noktasıdır. Sen nasıl tekfir edersin? Sonra İbni Hacer devam ediyor. Diyor ki وَحُكُمْ مُرْتَكِبِ الْكَب۪يرَ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْكَافِرِ Böyü cünah işleyen çafir hüçmüdür yanına. Yani bir tane yakaladılar zine yapıyor. Bir tane yakaladılar içki içmiş. E ee, Resulullah içki içeni getirdiler yanına. Abdullah İbni Himar dövürdü onu, kırbaçlıyordu, gidiyordu. Bir gün bir sahaba lanet etti. Ya dedi Allah seni kahretsin. Ne kadar getiriyorlar seni içkiden. Hayır dedi buna lanet etme. Ben Biliyorum bu adam Allah ruba seviyor. Anlatabildim mi? Evet. Sonra diyor وَكَفْفُ an أَمْوَالِ اَهْلِ الذِّمَّ Zimmet ehlinin malına mekayet oldular. Bunlar ehli zimmettir. Hristiyan Yahudidir. Müslümanların mallarına tecavüz ettiler. Allahu Ekber. Bu günde aynen grup var. Müslümanların mallarını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 Ehli İslam'ı öldürdüler ve sebi ve nehbetler. Yani çocuklarını bile cariye alıyorlar hariciler. Mallarını da halaldir bize alırlar. Ama Hristiyan Yahudiye ne diyorlar? müşriklere? Gidin siz Allah bize size tavsiye etmiştir bizi. İbn -i Hacer bunda çok çok şeyde rivayet ediyor. Bu haricilik büyük bir fitnedir. Bu haricilik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 Daccala kader de devam eder. Bugün de hariciler de bize engeldiler. Dün de engelleydiler, yarın da engel olurlar. Neye? Müslümanlar cemaatine. Çok dönemde alimleri bile öldürmüşler. mucahitleri öldürürler. Halifeyi öldürdükten sonra her çeşe bunlar kiyerler. Ama bunu bir de tekrar ediyorum. Şart değil bir gün bugün bir gün bir tane şey, şey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 %100 haricilik maalesef yoktur bugün. Ama bazı konuda bazı konuda haricileri sallayan da var. Eski haricileri sallayan da var. Eski haricilerin azından ehli takva idiler namazları vardır. Bugün de hariciler neredeyse söylemeyeyim o tabiri aynen onun gibidir. Namazda zayıf ibadet de zayıf ama tekfire gelirken harici tarafa gelirken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 Allah Teala bizim elimizden ıslah edenlerden bize eylesin. Ümmetimizi onlardan uyaranlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.